felsefesi biraz modern felsefenin doğru noktası gibi düşünebilir. Modern felsefe dediğimizde ne anlıyoruz? Kabaca modern felsefe dediğimizde çağdaş felsefeyi anlamıyoruz. Yani 19. yüzyılın sonrasında ve günümüze kadar gelen bir felsefe değil de görece, bu benim yaptığım bir ayrım değil, Bacon'dan Hobbes'tan Descartes'tan Marx'a kadar Marx'ı da dahil da, Marx da ederek ...düşündüğümüzde bir filozoflar silsilesi var. Daha çok empirizm, rasyonalizm, eleştirel felsefe, idealist felsefe, Marksist felsefe diyebileceğimiz bir alanı kuşatıyor bu. Modern felsefenin başlangıcında, peki modern felsefe, modern felsefe, kavramlar, problemler neler diye düşündüğümüzde, neler diyebiliriz buna? Bir tür özne problemi var değil mi? Yani Badiou Fransız felsefesinin macerası başlattı makalesinde bana kadar Fransız felsefesi diyor, özne kavramını ele aldı. Özne kavramının yanı sıra matematikle ilişkisinde felsefe, edebiyatla ilişkisinde felsefe, bilimle ilişkisinde felsefe, psikanalizle ilişkisinde felsefe gibi ama o da özneyi alarak tartıştı. Buna örnek olarak Sartre verebilirsiniz, kamuyu verebilirsiniz, edebiyat-felsefe ilişkisi. Brunschwig-Bertson, bilimle felsefe ilişkisi, psikanalizm, lakam diyebilirsiniz. Değil mi? Böyle bir şey çiziyor. Başka kavramlar neler olabilir? Ya da ele alınan problemler olabilir. yöntem problemi. Değil mi? D-Kart'ta metot diyor. Yöntem üzerine konuşmam. Demek ki yöntem ele alınıyor. <gülüyor> ya da Kant'ta bir tür yetiler problemi. Anlama yetisi diyor değil mi? Zihni bölüyor değil mi? E, duyusallık, anlama yetisi, akıl gibi kompartmanlara ayırarak yeti, yetiyi dert ediyor. Ama bugün ele alacağımız şey modern felsefede ön plana çıkan kavramlardan, problem alanlarından birisi deneyim kavramı. Deney değil. Mesela John Locke çevrilirken deneydi çevirmiş. Deney değil. Experiment değil ya. Yani. Experience ya da Almanca Erfahum dediğimiz şeyi kendis tecrübe, sıklıkla teşvibe bir şey. Bu deneyim kavramı neyden bir şey? Şimdi. Eğer yani bunu ele alacak tabi. Siyasi, politik bir deneyim, tarihsel bir deneyim. Değil mi? Bunları ele alacak. İlk esaslı eserinin adını, adı dedim, kim fenomenolojisi, fenomenoloji desgeistes. Değil mi? Bunun alt başlığı, aslında üst başlık olarak, asıl başlık olarak düşündüğü şey bilincin deneyiminin bilimi. İlginç bir şekilde. Bilincin deneyiminin bilimi. Bunu de alıyorum. Ama asıl anlamını daha çok Hegel veriyor. Peki nedir bu eserde işlenen şey? Çünkü bu eser konusu nedir? Doğal olandan, sıradan bilgiden, felsefi bilgiye giden yolu çizmeye çalışmaktır. Felsefi bilgi ya da mutlak bilgi dediği şey. Bizim tüylerimizi biraz e, çağdaş felsebede e, diken diken eden mutlak bilgi mutlak kavramı. Evet, mutlak kavramını ele alalım. Ama bambaşka bir şekilde. Şimdi, bu giden, sıradan bilgiden, felsefi bilgiye giden yolda sürecin kendisine, yani bilgilenme sürecinin kendisine dışsal, aşkın, biz onu transcendent diyoruz, olabilecek hiçbir şeye izin vermeyecek şekilde, form ile içerik, yöntem ile konusu arasındaki ilişkinin kavramlar yoluyla oluşturulması çabası var. Burada felsefede özner olan yan. Yani nedir özne olan yan? Düşünce, bilinç, ben, Hokuto, özne dediğimiz şeyle, nesne olan yan, varlık, var olanlar, nesne, dünya, doğa dediğimiz şeyin birbirine karşı tek yanı kalmadıkları bir süreç, süreci çizmeye çalışıyorum. Değerli. Mutlak, onun için ulaşılacak bir şey, bir nesne ya da bir entite değil, tanrı benzeri bir şey değil. Yani evrenin, bizim de içinde bulunduğumuz dünyanın, oluşturduğumuz dünyanın dışında, ona aşkın, ulaşabileceğimiz bir şey olarak görmüyor. Mutlağın. Bu özne olan yanla, nesne olan yan, sürekli olarak iç içe geçerek, bunların içinde bulundukları bütünü, yani mutlağı sergiliyor. Mutlak dışarıda duran ve bizim oraya doğru gittiğimiz, Tanrı benzeri, tekrarlıyorum bir şey değil. Özne bulan yanına, yani düşünce, kokito, bilinç ne derseniz, nesne bulan yan, doğa, varlık, toplum, devlet, tarih, bunların karşılıklı ilişkisinde bunları mümkün kılan bütünlüğün adı, sürekli olarak evrilen bir mutlaktan bahsediyoruz. Burada dileği ya da düşünce kendini anlamlandırmaya çalışıyor. Yani dünyalar kurarak evriliyor. Dünyayı kuruyor ve o dünyanın içinde belirlenmiş olarak eylemine eylemini sürdürüyor. Şimdi Egel felsefesi sadece bir bilgi eleştirisi değil. empiristlerin yaptığı gibi ya da Kant'ın yaptığı gibi. Kant'ta olduğu gibi bilginin olabilirliğinin sınanması değil. Nedir peki? Benim kendi Tanımlamam şu bilme ile hakikat arasındaki ilişkinin kavramlar yoluyla sağlanması süreç bilgilenme süreci evet hakikatin ya da mutluluğun edinilmesi süreci evren bir mutluluğun sürekli olarak ele geçirilmesi süreci ama yöntem bu sürece dışsal değil kantta olduğu gibi. Bilginin olabildiğini sınıracağım, bilgiye sınır çekeceğim, akla sınır çekeceğim, sonra bilgilenme sürecine, hakikat sürecine gireceğim değil. Orada güzel bir laf var, suya girmeden yüzme öğrenilmez diyor. Yani suya girmeden önce siz yüzme stillerini öğrenip, üç nefeste bir, üç kulaçta bir nefes alma, ayaklarını çırpma, sonra atlama değil. Atladığında sen nesneyle ilk karşılaşma anında bunu öğrenmeye çalışıyorsun. Yani tam içeriden edinilen, süreç içinde kazanılacak bir yöntem. Ve onun da evriminden, gelişminden, devriminden bahsetmeniz lazım. Yöntem hala hazırda oluşturulacak da sonra bilgilenmeye gideceğiz değil. Diyaretik, öyle bir şey. Değil. Diyaretik süreç yöntem şey Aynı şekilde ve daha şaşırtıcı olarak hakikatte bir sonuç olmayacak, sürecin bütünü anlamına gelecektir. Hakikat, süreçle birlikte hakikat, sonuç, süreçle birlikte sonuçtur. O süreci içinden geçirmesi lazım. İster fenomolojide olduğu gibi bilinç formları olsun, fenomolojide bunu inceler, bilincin farklı farklı aşamalardan geçerek, zorunlu aşamalardan geçerek kendini nasıl tanıdığı, içselleştirdiği, değil mi? Bunu göstererek felsefi bilgiye, felsefi bilince doğru gider, Evet, ister fenomenolojide olduğu gibi bilinç formları olsun, isterse etik, politik felsefesinde olduğu gibi hakkın, iradenin ya da özgürlüğün gerçekleşmesi ya da edimselleşmesi olsun, fiilileşmesi olsun. Tüm bunlar sürecin üzerinde kendi geçerliklerini oluşturmazlar. Yani akıl sürecin üzerinde kendine kendi geçerliğini oluşturmaz ya da hak dininen özgürlük dinlen şeyi kendisi kendi geçerliğini sürecin üzerinde oluşturmaz. Hep aşkınlık eleştirisi var dikkat edersiniz burada. Biraz önce hakikat de olduğu gibi. Tüm bunlar ev. Evet. Evet. Ne de süreç bilinci ya da iradeyi mutlak anlamda belirler. Tekrarlıyorum. Ne de süreç bilinci ya da iradeyi mutlak anlamda belirler. Aynı şekilde hakkın ya da yasanın Buna belli bir değeri, ahlak yasasının ya da hukuk yasasını da diyebiliriz. Geçerliğini belirleyecek olan akıl sürecin üzerinde işlemez. Ne de tarih mutlak anlamda hakkı ya da yasayı belirler. Burada iki şeyi yan yana getirmeye çalışıyor. Tarihsel fiyat alanı, edimsellik alanı. Hadi daha görece daha naif kavramlar olgusallık alanı. Bir yanda da mantıksal zorunluluk alanı. Bunlar nasıl belli çağlarda çakışıyorlar? Bunu göstermeye çalışıyor. Bir tarafta mantıksal zor bir tarafta tarihsel edimsellik ya da fidriyat alın. Bunları yan yana geçtiği düzenleri zorluyor, göstermeye çalışıyor. Şimdi varlığı bir bütün olarak ele alma düşüncesinde olan Hegel, bütün bunları bir sistemi çizmek için e, yapıyorum. Çünkü bu anlaşılmadan sadece siyasi bir çıkartmak, sadece tarihi çekip çıkartmak, Hegel felsefesini anlamamak anlamına geliyor. Bunlar yapılıyor. Benim de Hegel kitabında Bayzer'den bir çevirim şey var, Hegel ve metafizik problemi. Yani Hegel'den metafizik atalım. Metafizik de inler, cinlerle, perilerle ilgili şey değil metafizik. Dediğim gibi içkinci bir metafizik. Spinoza gibi Orada metafiziği atıp da, mutlak kavramını atıp da, bizim çok rahatsız olduğumuz günümüzde, oradan tarihi çıkartmak, kültürü çıkartmak, devleti çıkartmak, etiği çıkartmak fayda etmez. Yani. Sistemin sadece bir parçasını, sınırlı bir parçasını gösteririz. Evet, sistem filozofudur. Sistem filozof olmayan zaten filozof değildir o zaman. Kürsü sahibi olamaz. Değil mi? Ama varlığı bir bütün olarak ele alma düşüncesini olan Hegel Varlığı bir bütün olarak ele alacak kavramların birbirlerinden nasıl zorunlu bir biçimde çıktıklarını göstermeden önce, kavramların, mantıksal kavramların birbirlerinden zorunlu olarak çıktığını göstermeden önce, onu ortaya koyacak olan, kavramları ortaya koyacak olan bilincin kendi gelişim sürecine bakar. Feuerbach ve Marx haksızlık etmektedir bu anlamda. Sistemin kendisi mantık biliminde başlamaz. Sistem evet mantık bilimi, doğa felsefesi, tim felsefesiyle gider. Üçlü, değil mi? Mantık felsefesinde nedir mesele? Kavramların birbirlerinden çıkarsanması, sanması, varlık neyle başlarız? Hiçbir şey demesek, içerik kazandırmasak varlıkla başlıyoruz. Ama varlık dediğimiz hiçbir anlam ifade etmiyor, içeriksiz. O zaman içlik de aynı şey anlamına geliyor. Varlık eşittir, içliktir. Ama herhangi bir belirlenim, herhangi bir içerik kazandırmaya başladığımızda, herhangi bir varlığa oluş kategorisini devreye sokarız. Bakın kavramlar birbirlerinden bu şekilde çıkarsan sonra. Sonra bu kavramların doğada nasıl işlediği üzerine bir tartışma vardır doğa felsefesinde. Çok önemlidir. Şelikten aldığı öğeler vardır. Sonrasında da tim Tim felsefesinde de öznel tin, nesnel tin ve mutlak tin üç kardeşlik vardır. Bunlardan bizim el alacağımız kısım öznel tin değildir. Çünkü bu psikolojiyle ilgili bir şeydir. Nesnellik kazanmamış düşünce öznellikle alakalı bir şeydir. Nesnel tin ise konuları itibariyle nelerdir? Soyut, yasa, haktır. Ahlakçıliktir, ahlaktır. Ve ee, etik yaşamdır. Törel yaşamdır. Zihkli hikayet. Esas ele aldığı ve kopuşu sergilediği nokta zihkli hikayettir. Törel yaşam. Ethical life bilgisayız. Törel yaşam ya da etik yaşam. Bu etik yaşamın unsurları ise aile, sivil toplum yani burjuva toplumu ve devlettir. Ve ondan sonra devletlerin karşılıklı ilişkisinin ele alındığı tarihtir. Ama burada bitmez. Prusya Devleti'nin filozofu, ideoloğu değildir çünkü. da bitirmez, son noktayı koymaz ve ondan sonra mutlak din aşamasında sanattan, dinden ve felsefeden bahseder. En üstte de felsefeyi koyar, en sona. Çünkü konusu itibariyle ele aldığı nesne sanatın, dinin ve felsefenin sonsuzdur. Bitimli değildir. Ama nesnel tin alanında aile ortadan kalkabilir, sivri toplum ortadan kalkabilir, devlet ortadan kalkabilir, fanidir yani. Fani olmayan şeyi konu alan üç şey, dediğim gibi sanat, din ve felsefede. Biz şimdi Nesnertin ne konuşmak istiyoruz, aile, sivil toplum ve devlet, gelebilirsek. Evet, bu kavramları mantık biliminde zorunlu olarak çıkarsanmasını sağlamadan önce bu kavramları çıkarsayacak olan bilincin ya da özdenin kendisine odaklanır. Oradan başlar. Feuerbach ve Marx haksızdır dediğinde ikisi de Hegel'in kavramı başa koyduğunu ya da bilinci başa koyduğunu varlığı ondan çıkarsadığını ya da maddeyi ondan çıkarsadığını söylerler. Böyle bir şey yoktur. Bilinç, bilinç olmadan önce Alman ideolojisinde Marx neyle başlatır tarihsel süreci? değil mi? Onun, onun da ele aldığı şey tarihsel deneyim alanı sonuçta sınıflı toplum, sınıfsız toplum, değil mi? Bunların ilk özel mülket biçimi, ikinci özel mülket biçimi, üçüncü özel mülket biçimi neden bahsediyorum? Birkaç komünal toplum, feudal evet. toplum, kapitalist toplum, değil mi? Bunları ele almadan önce, tarihsel deneyim alanını kuşatmadan önce dille başladı, Almanya ideolojisinde Marx, dille başladı. Çünkü ben bir toplumun içine doğuyorum, toplumun içinde önce ilk basit antipoloji, sosyal antropoloji açısından düşündüğümüzde dille birbirimize iletişim sağlıyoruz. Dil aynı zamanda iş bölümü sağlıyor. İş bölümü yöneten yönetilen ilişkisi veriyor. Ondan sonra sınıf kavramı ortaya çıkıyor. Peki, Eleştirdiği hegel neyle başlıyor? Dille başlıyor. Tim'in fenomenolojisinin ilk bölümü bilinç, öz bilinç, tim, din. Mutlak bilgi gidiyor eseri bölümleri. İlk bölüm olan bilincin üçlü yapısı var, üç alt bölümü var. İlk bölüm duyu kesinliği, ikinci bölüm algı, üçüncü bölüm anlamayız. Bunlar hep nesneyle girdiğin ilişkide bilinci, Nesneye girdiği içinde bilinci anlamlandıran, bilincin o bilinç olmasını sağlayan şeyler. Duy kesinliğinin başında ise, dille başlıyor. Bunu Marx, ferabat söyledi, ilginç bir şekilde. Hani Heidegger'in, çok seviyoruz ya çağdaşlarımız falan, Heidegger teoriyosu falan olunca hemen atlıyoruz bunları. <gülüyor> Çağ'ı yakalama, sahte mücadelemiz var ya aslında bizim, Heidegger ve şöyle bir şey var mı? Dünyaya atılmıştık Duydunuz mu bunu? Ya da dünyaya fırlatılmıştık Basit bir şeyden mi? başlayarak örmeye çalışacak şey değil mi? Deneyim, deneyimimizi. Özmerliğimizi değil mi? Aynı şekilde hekel böyle başlıyor. fırlatılmıştık demiyor buna. Dünyaya atılmıştık fırlatılmışlık demiyor. Ama dediği şey de şu var. İlk defa nesneyle yan yana geldiğimizde, karşı karşıya geldiğimizde nasıl ifade edeceğiz nesneyi? bu dille bu diyoruz. Basit bir şekilde ona bir anlam yüklemeye, kastetmeye, ifade etmeye çalışıyoruz. İşaret ediyoruz. de işaret ediyoruz. Burası diyoruz. Burası şu anda masa. döndüğünde burası duvar. Kapıdan çıktığımda burası koridor. Dikkat ettiğimiz gibi burası iç, bütün içeriye eşlik eden, o içeriklerde olan masada, Duvarda, koridorda. Ama onlara kayıtsız kalabilen şey. Biz buna ne diyoruz? Hem tikel içerikte olabilen hem de onlara kayıtsız kalabilen şey evrensel diyoruz. Ya da şimdi. Şimdi ne? Öğlen. Birazdan akşam, birazdan gece, birazdan karanlık, değil mi? Şimdi her bir teki içerikte olan ama onlara kayıtsız karar bir şey. Bu şimdi ve burası mekansallıkla ya da uzayla ya da zamanla alakalı şeyler. Varlık halde, iki halde, bununla başlayarak, dil olgusuyla başlayarak görüyor olayı. Sonra bir şeylik bilinci var algıda. Neden nesneler neden nesneler farklı niteliklere sahip ama onları tutan da bir şey var? Birlik içindeler. Birlik çokluk problemi felsefede. Nasıl? Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Dilden önce bir el, yani e, insanın düşüncesini ifade etme yolu olarak dil, gün daha önce el bile gelişmeye başlıyor. Onun için bir... felsepe tabii darbini beklemeliydi tabii evet. Evet veya Marx'ta böyle mi? <gülüyor> el olursuna önem veriyor evet. İlgin kadar da, evet. Marx'a yani alet yapmaya başlayarak düşüncenin gelişmesi ve dilin ondan sonra evet ama o daha çok evet bunda eksik kavrayı belki söylemebilir orada niye tercih etmiyor ya da biliyor mu gerçekten insanların e, büyük bir kazanımı ve başlatıcısı olduğu iş bölümünü ve alet yapmayı sonra toplum kurmayı bunu bilmiyor olabilir bunu değiştirmek teşekkürler yani. belki eksik kalan da olabilir sakin. Evet, evet. Bu şekilde algı sonra anlama etrisine geçtiğinde bilincin bir bölümü, nesne bilinci uyanız dikkat edersiniz. Bizim ele alacağımız konu özler arasıyla alakalı olacak. Nesnertin alanı, ailenin, sivil tarihi olduğu alanı. Ama aşama aşama gitmekte yarar var herhalde, değil mi? Anlama etsi aşamasında ise kafasında hep şey var. Bir tarafta tarihsel olgusallık alanı var. Bir tarafta düşünce tarihi var. Bunlar hepsi bir filozofa e, gönderme yaparak anlattığı bilinç formları. Duyur kesinliği öyle, algı öyle. Mesela şey diyor ki nesneleri, nes bu nesnenin beş tane niteliği var. Bir de beş niteliğinin ard ardında bunu birlikli kılan, bunu bir arada tutan, dağılmasına engel olan bir bir var, şey var. Buna log mesela x diyor, töz diyor. Nesnenin niteliklerinin altında yatan şey diyordu. Şey diyoruz. Ama onu ta tanımlayamayız diyoruz. Karıştıramayız. Varsayız diyoruz. Değil mi? Burada nitelikler farklı şeylerin nitelikleri de olabilirler. Kendi başlarına evrenseller. Kırmızılık, sertlik, değil mi? Ama aynı zamanda bu şeyin niteliklerin Ayrıcaları, ayrıca sert, ayrıca kokuyor, ayrıca tat almamızı sağlıyor vesaire, değil mi? Anlama edsin ise iş, bakın hep nesnenin bilincinde duruyor. Anlama edsin ise bakıyor, diyor ki Newtonci paradigma var, Copernicusçı Keplerci paradigma var. Yani yeni çağ perspektif, yeni çağ dünyasını resmeden şey mekanik bir bilim anlayışı. O dünyayı derken şu an a gezegenlerin hareketi var. Bir de bir düşme düşmesi var. Bu iki yasanın da aynı evrensel yasa olması düşüncesi evrensel kütle yasası ile alakalı. Ama bu gösterilebilir bir şey mi? Gözlemlenebilir bir şey mi? Farklı yasalar var. O yasaların meydana getiren bir de kuvvet var. Ama o kuvvet intellectual diyor. Yani düşünülür bir şey diyor. Gözlemlenebilir, deneyimlenebilir bir şey değil diyor. O zaman o birliği veren şeyin kendisi, öznenin de kendisi de o birlik veriyor diyor. Hoş geldin Kant felsefesi. <gülüyor> Bütün bunlar yani tarihsel bir dünya ortasını çizerken aynı zamanda o dünyayı resmeden o dünyayı açıklayan bir filozofu ya da felsefeyi de ortaya koyuyor. Ama diyor ki Çektiği resim Kant'ın bir tür totoloji, yani aynı şeyi tekrarlıyor atıyorum. Mekanik bir şekilde, dış dünyadaki olup biten şeyi ben zihnimde temsil ediyorum. Ama dünya hakikat temsil konusu olabilen ona olamaz diyecek. Mekanik, mekanistik bir şekilde açıklanabilir bir, dünya anlayışının yerine organik bir, gelişime dayalı bir, felsefi ortaya koymaya çalışacak. Şimdi duyu kesinliğinin duyu kesinliği bölümünün sonunda gördük ki ve bu bilinç aşamalarının sonunda gördük ki olumsuzlama ilişkiye geçme ve en önemli kavramlarından biri olan dolayım. Bilincin deneyimi için olmazsa olmaz nitelikte oldu. Tekrarlayayım olumsuzlama ilişkiye geçme ve dolayım. Hegel diyalektik hareket ifade etmek için Türkçe, aşma, kaldırma, ama ben daha çok, koruyarak ya da kapsayarak aşma diye "of Aufhebung'u kullanır İngilizcesi, sublation. Bir İngilizce, İngilizce sorduğunuzda çoğunlukla bilmeyedir bu kere, sublation. Aufhebung, aşma, kaldırma ya da koruyarak, kapsayarak aşma. Bunu kullanır. Aufhebung, olumsuzlama ya da değilleme ya da yatsıma hareketinin nasıl anlamamız gerektiğini açıklar. Deilleme ya da olumsuzlama olarak, Auf undigung, zıtlıkları aşmaktır. Ama yıkarak, yok ederek değil. Auf und kendine zıt ya da çok moda terim ile öteki olanın ötekiliğini aşmak, dönüştürmek, kendisine entegre etmek, bu şekilde kendi kendisini keşfetmek ve belirlemek, bu sayede yola devam etmektir. Sokrates kendini bir demiyor bütün Bir dolayından geçerek, ötekinden geçerek, başkasından geçerek kendine geri dönmek. Aslında kendine zıt karşı görünenin, normalde kendinin bir parçası ya da tam tersine kendinin onun bir parçası olduğunu keşfetmektir. Olumsuz olan o dernede olumludur. Ya da kendiyle çetişen bir şey kendini hiçliğe, soyut yokluğa değil, yalnızca tikel içeriğin olumsuzlanmasına çözer. Tekrar Olumsuz olan o de olumludur. Ya da kendiyle çekişen bir şey kendini hiçliğe, soyut yokluğa değil, yalnızca tikel içeriğin olumsuzlanmasına, Olumsuz ya şey, olumsuzlanmasına çözer. Özetle diyalektik. Sürekli bir kendini değilleme, olumsuzlama, kendini kendinden başka bir şey, öteki olarak ortaya koyma, vaaz etme, ileri sürme fildeden diyor bunu ve kendini ötekinin ötekiliğini aşarak bulma hareketidir. Her şey kendisi olmayana yönelmiştir. Ve ancak onunla onlarla ilişkisi içinde gittikçe zenginleşen bir bütünün mutlak bir bütünün ışığında Gittikçe zenginleşen bir bütün. Bu dünyaları çiziyor bize. Duyuk esinliği, algı, anlama yetisi yetmiyor. Nesne bilinç. Dünya bilincinde kalmak bana yetmiyor. O zaman özner arasında kalabına gireceğim. Başka öznerle ilişki geçeceğim. Zihin ya da bilinç yahut da Tim dediği, Geist dediği şey eee İbn Haldun'un asabiye dediği İslam felsefesinde, toplum doğası, insan doğası gibi, kolektif bir akıl gibi, insanlık gibi düşünebiliriz biz bunu. İnsanın getirdiği şeyleri ortaya koyma diye bir söz var. cin gibi, peri gibi değil yani. <gülüyor> tim dediğimiz zaman hemen tüylerimiz diken diken olmazsa. Zihin ya da bilinç ya da tim ne dersiniz deyin? Yönelim bunu biz 20. yüzyılda Husserl felsefesinde intentionalite problem yönelimsellik olarak görüyoruz. Hegel bunu baştan söyleyen kişilerden biri. Esen adı neydi? Zihin fenomenoloji. <gülüyor> fenomenoloji yani bir ağacın, bir taşın yanında durduğu gibi durmaz zihin ya da tihin. Mevcudiyeti taşı taşa ya da ağaca yönelimindedir. Bilinç her zaman bir şeyin bilincidir diyor Hegel. Bunu biz Husser'den biliyoruz. İlginç bir şey i̇şte Atladığımız zaman felsefe tarihini bilmeyen onu tekrarlamaya mahkumdur diyor sanat ayağına. Bilmediğimiz zaman, satır aralarını görmediğimiz zaman atlıyoruz. Husser'de var diyoruz. Hayır değil. Dünyaya atılmışlık fırlatmış. Ah, haydegerde var diyoruz. Peki. <gülüyor> bilinç o zaman her zaman bir şeyin birincidir. Sözü gibi bilinç ya da zihin her zaman ilişkiseldir. Görelim içindedir. Zihnin kavrama eylemi ifade etmeden, kastetmeden, yani dilsel bir ifadeden farklı olarak deneyimseldir Artık farklı bir yerdeyiz, ilk aşamada değil. Farklı olanın, kendi olmayanın dışarıdakinin adeta ona uzanıp onu kapsayarak kavrar. Kendi içeriğinde bu şekilde bilir. O zaman anlamak dediğimiz şey içselleştirmektir. Şimdi bu süreci bilinç formlarının epistemolojik boyutta yani bilgi teorisi boyutuna ele aldıktan sonra pratik toplumsal boyutta öz bilinç aşamasında yani kendini bilinci aşamasına nasıl ele aldığına bakalım. Buraya kadar sorunuz var mı? Uşaklık ve, e, pardon, efendilik ve uşaklık aslında bizde çoğunlukla efendilik ve kölelik diye bilinen, Okyanek var mı bu bölümün? Ya da mi? Biraz ondan gideceğiz, belki tekrar olabilir tabii. Bu çünkü fenomenolojideki nesnel, aşamasına gönderme yapılan bir bölüm. Efendilik ve kölelik bölümüne zemin hazırlayan, kesini hakikati başlıklı bölümde Hegel, bilinci ne diye tanımlar? Bu sefer arzu diye tanımlar. İstek, arzu. <gülüyor> Böylelikle bir yandan teorik düzeyde bilincin yörelimselliğine özgür bir, spesifik bir yorum getirmekte. Bilincini anlayan, içselleştiren yapısına bu yapının aslında bilincin temel güdüsü, onun yönelimselliği ya da yönelimi olduğunu belirtmektedir. Öte yandan bizim için daha da çekici, cazibeli, cezbedici olan öte yandan genelde bedenle ilişkilendirdiğimiz arzuyu bilinçle, özdeşleştirerek bilincin biyolojik ve eyleme dayalı yönlerine dikkat çekmektedir. Böylelikle epistemolojik bir olgu olan yönelimsellikle biraz önce ifade ettiğim, biyolojik bir olgu olan iç bedenle zihnin iç içeriğinde serkilemektedir. Bu aydınlanmanın soyut akıl anlayışının tam da tersidir. Kamptan gördüğümüz, bunların iç, iç içeriğinde açıklanması. <gülüyor> önemlidir. Dualist bir şekilde değil. İkici bir şekilde değil. Descartes'tan Kant'a kadar gelen geleni mentalist, kartezyen geleni bize hep bunları birbirinin dışında olan şeyler olarak gösterir. Bir filozof hariç, Spinoza. Çıkış noktası şudur. Arzu kendi olmayanı içselleştirmeye yönelimdir. Arzu kendi olmayanı öteye girecek ya öteyi içine alacak ya Arzu kendi olmayı senleştirmeye yönelir. Arzu bir şey ya da varlık değil. Aslında doldurulmaya ihtiyacı olan bir boşluğun ifadesi ve Arzu bir boşluk. Bunu 20. yüzyılda Sartre söylüyor, Lacan söylüyor. Bir boşluk, bir delik, doldurulmaya mahkum olan, maruz kalan bir şeylere. Egerde bu var. Dolayısıyla arzu, Hegel diyeletliğin temeli olan olumsuzlama ya da değilleme kavramının layıkıyla taşevlenmiş bir sözcüktür. Hegel felsefesindeki sürekli devinen, devrimci, dönüştürücü özü hissetmemizi sağlar. Arzu, kendinde olmayana, kendinden farklı olana yönelir ve duran verili şeylerden farklı olarak eylemi, eyleyerek kendini yaratmayı, oluşumu, evrimi ve gelişimi imler ya da ifade eder. Dünyanın olduğu gibi değil, başka türlü olması hesaba katılır aslında. Esas önemli olan olduğu haliyle onu bilmek değil, başka bir halde onu yaratmak ve yarattığı şey içerisinde belirlenmektir. Bu 18. yüzyıl filozofu, filoloğu, hukukçusu, Tarihçisi, Viko'nun e, belki de bir, Jean-Baptiste Viko'nun bir e, iz düşünüdür ya da geliştirilmiş halettir. Viko şeyler, doğanın bilgisine tam olarak sahip olamam. Çünkü doğayı ben meydana getirmedim, oluşturmadım. Ben ancak meydana getirdiğim yerine oluşturduğum şeyin bilgisine sahip olamıyorum. oluşturduğu, meydana getirdiği şey ise, içinde eylediği, yarattığı, ...Mondo sivilenin dünyasıdır. Yani tarihsel toplumsal dünyadır. En iyi ben... ...tarihsel toplumsal dünyanın bilgisine... ...ya da hakikatine sahip olabilir Diyecektir. Ehlediği, meydana getirdiği, oluşturduğu... ...dünyanın yani. Arzu olmasaydı... ...bilinç dış dünyada... ...kendini tamamen kaybederdi. Ve kendisine dönemezdi. İnşaat mühendisleri odasında... Güzel bir konuşmayı dinlerken kendimizi unutur. O konuşma içinde kayboluruz. Ama karnımız acıksa, caddenin karşısındaki ya da yanındaki, binanın yanındaki restorant aklımıza gelir. İçinde bulunduğumuz dünyayı, yani şu andaki konuşma ortamını unutur. Ve ile ilişkimiz birden değişir, başka bir dünyaya kayar. Böylelikle açlık hissin bana kendimi hissettirir. Fakat açlık sadece bir nesneye duyulan bedensel bir arzudur. Bilincin dış dünyayla ilişkisi sadece nesnelerle sınırlı olsaydı, bu durum gene bilincin öz bilince erişmesi için yeterli, olmazdı. Başka kimsenin yaşamadığı bir dünyada tek bir bilinç, bugün anladığımız anlamda insani bilince benzemezdi. Dış dünyadaki nesneleri tüketip dururdu ama nesnelerden farklı bir şey olarak, ...kendinin farkına varamazdın. Öyle bir dünyada yaşamaktayken... karşımıza başka bir bilinç sahibi canlı çıktığını düşünün. Özler arası, intersubjektif etkileşimin... ...ilk aşaması olan Köle Efendi diyaretliği burada başlar. İki öz bilinç, adayı bilinç... ...karşı karşıya geldiğinde yani. Bu hikayenin sonunda köle ve efendi olarak belirlenecek olan şahsiyetler belirli bireyleri ya da tarih boyunca sınıfları değil. Marx oradan bir şey çıkartmaya çalışır. Bilincin insanın öznel ve nesnel taraflarını da simgelemektedir. Sadece o değil. Bilinci insanın öznel ve nesnel taraflarını da simgelemektedir. Karşı karşıya gelen her iki bilinç hem özne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 arzu olarak ele alırsak şunu diyebiliriz. Arzu, arzuyu arzular. Arzu bir özel değil burada. Arzu, arzuyu arzular. Ve insan bilincin öz bilinç aşamasına erişebilmesi için gerekli olan diyalektik hareket budur. Burada insani arzu ile hayvani arzu arasında tabii bir ayrım yapmak gerekiyor. Örneğin ben birini cinsel olarak arzularken, arzuladığım şey sadece o kişinin bedeni olsaydı o hayvani bir arzudur. Ama insani arzuyu hayvani arzulan, ayıran cinsellikte bile insanın karşısındaki kişi tarafından arzulanmayı arzulamazdır. Arzu, arzuyu arzular. Şimdi açık oldu herhalde. Söz konusu arzu, ille de cinsel arzu olmak zorunda değildir.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 karşıdaki dolayısıyla ötekinin işleri bir ayna rolü oynamaktan çok daha fazlasıdır. Öteki kendinin bilincin oluşmasına anahtardır. Ötekiyle ilişki bilincin yapısına içkindir. Öteki dolayımıyla ben kendimi ulaştırayım ancak tanıyabilirim. Bu türlü tanıma ve tanınma arzusu karşı karşıya gelen iki bilinci ölümle bir mücadeleye sürükler. Resmettiği şeytiğin fenomençisi fenomenisti bu. Bazılarımız aşikar. Mücadelenin sonunda taraflardan biri ölümden korkarak teslim olur. Ortak bir nesne var. Ya o nesne ikimiz de almaya kalktığımızda toplumda olmaz mı bu? Birisi cesaret edip de beni caydırdığında beni geri, çekmeme, geri çekilmeme neden olur. Mücadelenin sonunda taraflardan biri ölümden korkarak teslim olur. Ve bundan sonra efendi olacak tarafça köleleştirilir. Bir yandan bilinç, insan kendi hayatını tehlikeye atarak, karşıdaki bilinç tarafından saf bir nesne olarak algılanmaya karşı direncini ortaya koymaktadır. Öte yandan, ölüm olasılığı ve korkusu insanın biyolojik bir varlık olduğu gerçeğini, öznenin nesneden bağımsız var olamayacağını hatırlatmaktadır. Hikayenin sonunda mücadeleyi kazanan bilincin ötekini öldürmek yerine, hani yok etmek, ötekini yok etmek değil diyorduk başta hatırlarsınız, öldürmek yerine köleleştirmesi ise diyalektik sürecin devamını mümkün kılar. Diyalektik, olumsuzlama, hiçleme, ortadan kaldırma değildi. Kazanan bilinç ötekini öldürseydi bu eylem diyalektik bir olumsuzlama değil, yok etme olurdu. Hikayenin devamı şöyledir. İlk başta efendi köleyi işe koşarak, çalıştırarak kendisi olmayan her şeyle ilişkisini kestirme olan halletmiş görünecektir. Çünkü hem öteki bilinci nesne, statüsü, nesne statüsüne indirgemiştir köleyi, hem de doğa ile kurması gereken ilişkiyi kolaylaştırmıştır. Köle doğayı işleyerek Doğal nesneleri tüketime hazır bir şekilde onun önüne koymaktadır. Efendi'ye kalan tek iş tüketmektir. Nesne gerçek anlamda hakiki nesne değildir, onun için bir haz nesnesidir. Fakat Hegel en nihayetinde körenin efendi için üretirken öz bilince ulaşmaya daha çok yaklaştığını söyler. Yani burada efendi amaca ulaşmış görünürken Görünüş yani, hakikat değil. Aslında gerçekten köle efendiden daha ileri bir yerde durmaktadır. Efendi ise köle iki nedenle özgülinçe daha yakındır. Birincisi kölenin üretim yapıyor olmasıdır, emek sarfeli olmasıdır, meydana getirmesidir, oluşturmasıdır. Efendi doğa ile diyalektik etkileşim içinde değildir. Köle ise doğal nesneleri efendinin tüketimi, hazzı için dönüştürürken doğa ile diyalektik bir ilişki içindedir. Olumsuzlama, içselleştirme, olumsuzlayarak ve içselleştirerek kendine dönme. Hukuk felsefesinin ana haklarındaki en son yayınlanmış eseridir Hegel. Ölümden 11 yıl önce. Burada da gel, bunu tekrar açıklar. Pratik etkinlik bilincin kendine dışsal olanın içine adım atmasını sağlar. Pratik etkinlik. Burada ilk etkisi var. Bilinç eğlerken kendi öznel ereğini dışa vurmuş. Dışa vurma, dışsallaştırma ve dış dünyada bir fark yaratmış olur. Böylelikle özne kendini nesne olarak ortaya koymuş. Kendini kendinden ayrıştırmış, başkalaştırmış Emeğin pozitif tarafı. Daha sonraki teknoloji. Bu kendini kendinden ayrıştırma, kendine yabancılaşma, bilincin kendini görebilmesi, tanıyabilmesi için ön koşuldur. Çünkü ancak o şekilde kendisiyle yüzleşir. Köle, ürettiği nesnelerde kendi bilincinin yansımasını görür. Efendinin böyle bir şansı yoktur. Böylelikle üretim, yaratma, insan bilincinin oluşumunda kurucu bir role sahiptir. Bu öz bilinç aşamasında üç şeyden, e, esas da iki şeyden bahsediyor heykel. Özneyi özne yapan şey kendisi, özne arası yani intersubjektif de. Süc süceleri süce yapan şey intersubjektif bir zeminde olmalıdır. özne bir zeminde olmalıdır. Peki özne arası, özne arası yapan şey ne? Basit bir toplum değil geçmiyoruz. Değil. Emek, çalışma gibi formlar bir dil alanı içine doğuyoruz ve etkileşimimizi sürdürüyoruz. Bir emek alanı içerisine doğuyoruz, iş bölümü içine giriyoruz ve yaşamımızı sürdürüyoruz. Dilden dikkat ederseniz, Özner bir formu olan dilden, Heidegger felsefesi, Habermas felsefesi çıkıyor. Emek, Özner Arası'nın bir formu olan emek ya da çalışma kavramından, Kavramsallaştığımızda Marx çıkıyor, Lukas çıkıyor, Marcus'e çıkıyor. Bunun için önemli. Evet, Efendi köleyi nesne olarak görmekteyken, bitiyor bu fazı, köley efendiyi özne olarak tanır. Tanır, kabul eder. Demek ki Hegel'e göre öz ulaşmak için gerekli olan karşılıklı tanıma savaşında, ötekini özne olarak tanımak, Öteki tarafından tanınmaktan daha değerli, daha insanlaştırıcı bir kazanımdır. Fakat efendi tarafından özne olarak tanınmadığı için ve tanınmadığı sürece köle de gelişimini tamamlayabilmiş ve öz bilinç aşamasına erişmiş olmayacaktır. Sadece efendiden daha çok yol almış olacaktır. Her iki tarafta birbirini tanımadıkça karşılıklı tanınma kabul görme. Bu 20. yüzyılda Axel Honneth diye Frankfurt Okulu'nun şu andaki müdürü, kişinin de eserinin adıdır. Kampf im Anerkin Struggle for recognition yani tanınma kabul görme mücadelesi. Bu kimlik siyasetinde falan da çokça geçiyor. Evet. Köle de gelişimi tamamlayabilmiş ve öz bir geçmiş olmayacaktır. Sadece Efendiden daha çok dolanmış olacaktır dedik. Her iki taraf da birbirini tanımadıkça simetrik bir karşılıklı tanıma gerçekleşmedikçe, yani toplumsal bir hiyerarşi oldukça, iki tarafta gerçek anlamda kendini gerçekleştiremez, kendini oluşturmaz. Bu açıdan günümüzde dahi öz bilince erişme sebebinin tamamlanamadığı, dolayısıyla insanlaşamadığımız öne süredir. Böyle bir yoruma göre biz ya burcuvayız, Marksist perspektiften ya da burveteriz. Ama insan değiliz. Ama proleterslik Burjuva'ya göre daha iyisiniz. Bu bir yorum. Buraya kadar bir sorunuz var mı? Uzun mu tuttuk? Yani burada ee, tarihsel deneyim alanı kuşatmadan önce tarihsel deneyim alanını kuşatacak kavramların meydana gelmeden önce bu kavramları meydana getiren, getirecek olan bilincin kendisine bakın, o bilincin geçmiş olduğu tarihsel dünya kuşatmak istiyor. Ve burada dille başlayıp bir nesneler dünyası kuruyor. Dikkat ederseniz yeni çağ dünyasının bilim anlayışıyla bir cebelleşmesi var. Ama bu mekanik dünyanın ona yetmeyeceği, bu mekanik ve temsil edilen dünyanın resmi çekilen fotoğraf gibi zihninde bir tür totoloji, bir tür aynısını tekrarladığım dünyanın ötesinde yaşam kavramının olduğunu söyleyeceğim. Bu yaşam kavramıyla bilinç arasındaki ilişki, ne meren bir ilişki olduğunu gözlemlediğinde ise organik bir yaşam içerisinde olduğumuzu, dünyalar evrilterek kendimize geldiğimizi ve bunu hisselleştirerek kendimiz olduğumuzu, söyleyecek. Tarihsel dünyaya baktığımızda ise <gülüyor> hukuk felsefesinin ana aktarı kitabı felsefi bilimler ansiklopedisinin bir bölümünün genişletilmiş ayeti yani nesmentin alanıdır. Burada aileden, sivil toplumdan ve devletten bahsedeceğim. Başında ise bu törel yaşam ya da zikri kayıt Başında ise soyut hak ya da hukuk dediği alan var. Soyut hak ya da hukuk dediğinde hep şunu gözlemlemeye çalışıyorum. Ben tarihi özgürlük bilinçliğinde bir ilerleme olarak göreceğim. Formülasyon bu. Özgürlük bilinçliğinde bir ilerleme olarak göreceğim. Ama en basitinde, basitinde ilk aşamada soyut hak ya da hukuk sıfatında olduğu gibi Soyut bir özürlük anlayışına verecek bize. Örneğin Roma hukuku. Soyut hak ya da hukuk. Hukukun ele aldığı bölümde Roma hukuku bize neyi verir hala? Hukuk fakültelerini okutulan Roma bilim Farklı farklı kavimler vardır. Bu farklı farklı kavimleri birleştirebilecek hukuk nezdinde eşitliği sağlama yönelik bir harekettir. Soyut eşitliği. Somut anlamda bir eşitlikten ya da özgürlükten bahsedelim miyim? Hayır. Köle vardır. Kadın vardır. Yurttaş olan vardır. Yurttaş olmayan vardır değil mi? Burada somut bir özgürlükten bahsedemem. Aradığı bu değildir ama. En basit halde bir kavramı baktığında dikkat edersiniz, varlık kavramında olduğu gibi en başında söyleyeyim. Önce bir soyutlamada başladım. Seçme özgürlüğü. Ama neyi seçeceğim bilgisi bana belli bir içerikten geçerek verilir. Buradan yola çıkarak şöyle bir tarihsel bölümleme İsterseniz kısaca bunları da bahsederek şey yapayım, bitireyim. Yani özel olarak şeylere girmeyin. Hukuk felsefesinin temel şeylerine. Hukuk felsefesinin ana hatlarında en son bölümde ki soyut, hak, hukuk demiştim. Ahlakilik demiştim. Ahlakilik de şöyle bir şey ahlak alanı, moraliteyi moralite. ben ahlakçılık diye çeviriyorum, ahlak alanında öznel ahlak verir misin? Lutherci ve Kantçı ahlak, öznelik düşüncesi. Yani biz modern Almanlar ya da modern Avrupalılar olarak niye kadim Grekler gibi değiliz, antik Yunan'dakiler gibi değiliz? Soru bulur. Önemli bir sorudur. Bizim için neyi ifade eder mesela? Şu anda çoğumuzun hiçbir şey ifade etmez dediğini duyuyorum olarak. Eğer için şunu ifade eder: kendini hani ötekinde tanıma, ötekinde bilmeye çalışma, ikileştim oluyor var ya. Bu formülasyonu şöyle bir şey var: kendimi yasada tanıma, mitolojimde tanıma. Dinimde tanıma, devlette tanıma, kendimi orada görebilme. Özgürlük formülasyonunda böyle bir şey vardır. Başkası da kendim gibi olmak derde gelir. Yani ben sizde kendimi göremezsem şu anda, takdir duygusu olamazsa özgürlüğüm de olamaz. Kendimi tanıyamam. Dışsal bir şey olarak kalır. Şimdi Antik Yunan'a baktığımızda birey kendini mitolojisinde görüyor, tarihinde görüyor, yasasında görüyor, devletinde ya da dininde görüyor, bakküs şenliğinde görüyor, o esrime içerisinde. Ama diyor, Hristiyanlık toplumun yasasını ya da devletini ezeli ebedi olandan ayırdı diyor. Ezeli ebedi olan Tanrı olarak çünkü bizim dışımızda hakikati, ...temsil etmeye başladı. Hakikat artık burada o toplumsallıkta, o dilde, o mitolojide yaşayan bir şey değil. Ama sonrasında... ...Katolik dünyadan sonra Luther neyi verdi dediğinde... ...özlemliği verdi. Hani kara bulutları kaldır aradan vardır ya şarkı türkü. Aradan neyi kaldırdı Luther? Luther, Katolik kilisesinin köhneleşmiş, canlılığı engelleyici... Yaşama yaşam karşı takvim koyucu cenneti bile satıyordu değil mi? Onu aradan kaldırmayı kaldırarak neyi sağladı? Felsefi açıdan önemli olan şey ne? Ya bu bir din adamıydı, bize ne diyeceksiniz belki ama öznellikle sonsuz arasındaki ilişkiyi kurmamı sağladı. Bana büyük bir güç verdi öznelliğe, özne olana. Felsefi açıdan önemli taraf bu. Aynen dekatteki kolido gibi ya da kanttaki öznellik gibi. En üst noktada işte Luther'den, Descartes'a Kant'a giden eksende artık beni saran tüm engellerden kendimi azal edip yalıtabilme gücümü sağladı. Öznerlik ya da özgür irade Kendimi tüm dış koşullardan azal edebilirim, geriye çekilebilirim. Onlar üzerine düşürüp, onlar üzerine eylemde bulunabilirim, düşüyesi ortaya çıkardım. Hoş geldin modern özmene birey kavramı. Şimdi bu kavim, kadim Grek'teki ya da Antik Yunan'daki toplumsallıkla kendini yasasında her şeyi tanıyan bir de şimdi tanıyamayan devleti kendisinin dışında gören dini kendisinin dışında gören birey anlayışını özmendiği ya da özmer alak ilkesini nasıl yan yana getirebilirim? Derdine de düşünecek. Birey olarak ben artık modern toplumda kapitalizmin neler yaptığını bilincindeyim. Modernizmin çelişkilerinin bilincindeyim. Burada bir burjuva kavramı ortaya çıkıyor. Burjuva toplumu bizim sivil toplum dediğiniz. Bürgerliğe gezer şaftır. Aslında doğrusu bürgerlerden oluşan topluluk. Bürgerler nedir? Şehir, kent soylu. Şehre gelen artık şehir soylu, şehit... Ee, Yurttaş olan bizde beyaz Türk deniyordu diye mesela, değil mi? Şimdi başka bir Türk yaratılmaya çalışıyor. Öyle bir vatandaş çıkartma şüphesini. Ama bu burjuva topluluğunun gerçek kişiliklerini gözlemlemiş bir kişidir eğer. Aile demiştik yani ya başta. Ailede tören yaşamın ilk aşaması olan ailede aile bir sevgi birliğidir. Dolayım kavramı sevgi. Ben karımı. Yok da şu an karımı ya da çocuğumu severek kendimi tanıyabiliyorum, kendim olabiliyorum. Ama aynı zamanda tabii biraz ulus devlet anlayışının, çekirdek aile anlayışının yansıttığı bir şeyi kötü bir şekilde sergiliyor eğer orada. Çocuk babada yasayı tanır, birliği tanır. Tabii feminist teorini falan çok eleştireceği bir şey. Ama orada yasayı görür. Bir tarafta duyguyu görür, bir tarafta yasayı görür. Ona göre kendine bir çeki düzen verir edersen orada bir nesnellikle, nesnelliğe çarpıyor başını. Sonra geri dönüyor çocuk. Ama bu yetmez. Çocuk büyür. Ve sivil toplumun, burjuva toplumun içine girdiğinde rekabetçi bir toplumdur bu. Homo homini lupus. Başta değil. olduğu gibi insan insanın kurdudur. Rekabetçi toplumda böyledir. Atomik bireylerdir, lağıtılmış bireylerdir. Rekabete ve çıkara dayalı ilişkileri vardır. Bugün bunu ben kapmazsam siz kapacaksınız. Derdin nedir? bunu belirleyen şeyin kendisi de politik ekonomidir diyecek Hegel. Yani Burjuva ile insanı özdeşleştiren Kant'ın soyut insan anlayışına karşı bunun daha ekonomik, politik politik ekonomik, doğru tabiri, kökenlerine göstermekçidir. Çünkü İskoçyalı filozofları Adam Smith'i politik ekonomi yapanları okumuştur. Onu da dahil ederek Burjuva toplumunun gerçek yani sivil toplum dediğim şey gerçek ayrımlaşmalarının bilincine varır. Onları başlı başlığına bıraktığımızda sivil toplumdaki bireyleri hiçbir zaman buradan etik bir şey çıkmaz. Bu rekabetçi ekonomik toplumu. Birbirlerine yerler, birbirine hep dışsal, moradik, yalıtılmış öznele olarak kalırlar. Bunları içeriden belirleyecek olan şeyin kendisi biraz ilimsel devlettir. Ama devlet, bizim anladığımız anlamda bürokratik, ceberrut, tahakküm kurucu bir devlet kesinlikle değil. Rasyonel, etik bir devlet anlayışı. Ziklihkayt'ın, törel yaşamın tepesine oturduğu şey aile, burçla toplumun, devlet. Devlet, her bir çıkar grubuna kendisini açabilmesi için imkan tanıyan, salt, güven, liberal teoride olduğu gibi güvenlikçi bir devlet değil onların eğilimlerine, isteklerine, refahına, mutluluğuna izin tanıyan, imkan tanıyan bir devlet. Ve Pursya değil. Saf bir devlet değil. Modernizmin ortaya koyduğu devlet anlayışındaki ilkesenliğin yetebileceğini düşünüyor. Ve Britanya'yı görüyor, Fransa'yı görüyor. Bunlardan bir yasalara dayalı, rasyonel ve etik bir bütünlük, politik birlik çıkabileceğini düşünüyordu. Feodalizm, kapitalizme çözülürken, bunu çok iyi farkında, artık eski topluma dönmemiz gerekme, gerektiğini söylemeyecek, Alman romantikleri gibi, onlar hani tırnak içinde, gerici ve Alman prensiflerinin dibinde biten insanlar, onlara öğretmenlik yapan, ev öğretmenliği gibi kavram vardır ya, Almanya'da ev öğretmenliği yapan ve eski kökenlere dönmeyi isteyen kutsal Roma İmparatorluğu gibi kendini orada gören bir anlayışları vardır. Hegel bunlara karşı çıkar. Bunların antisemitizmine karşı çıkar. Bunların feodalizmi övmelerine karşı çıkar. Artık paradigma ulus devlet paradigmasıdır. Bizim için belki geçerliğini doldurdu ama ulus devlet paradigması çoğumuz için ama o dönemde Almanya için ileri bir adımdır ve burada Avrupa'daki başka başka devletlerin e, yasalarındaki önemli unsurları birleştirmeye çalışır. Prusya devleti niye değildir? Çünkü Prusya devletinin sansür vardır. Sansürü istemezse gelin. Bu basit kaçtı değil mi? Parlamento yanı sıra bir jüri sisteminin olması ister. Jüri sistem yoktur. Hani Amerikan dizilerini çokça görüyoruz, jüriye sorulmuş şimdi falan. Değil mi? Yani bir tür destek. Bütün bunların dışında aynı zamanda şuna inanıyor, ilginç bir şekilde, bir tür meslek birliği olarak gördüğümüz korporasyonların sivil toplumla devlet arasında bireyi hem uzmanlaştırabileceği, bizdeki ahilik gibi eski loncalar gibi ama feodolizmde kalmış unsurlar olarak değil, çok iyi farkında artık lonca lonca'dan atölyeye çıkıyor, atölyeden manifaktürlere çıkıyor, manifaktürden topikal çıkıyor. artık mes artık uzmanlaşma farklılaşıyor. Ekonomik iş bölümü ağı farklılaşıyor. Değil mi? Burada e, korporasyonların kişiyi an a, tek sadece uzmanlaştırmayacak o işte. Aynı zamanda makul bir vatandaş olarak da yetiştirebileceği düşünülür. Yani yetilerini açabileceği, farklı farklı noktalarda onu geliştirebileceği gibi düşüncesi de var. Bu ama zaten kadim Grekten biri olan bir şey değil. Mi? Erdemler diyordu sürekli olarak Aristoteles, Platon, Grek dünyası. Erdemler, erdem arete, İngilizcesi virtue, ya da bazen excellence diye kullanılır erdem, excellence. Burada ne vardır? Erdemlerde hep farklı farklı noktalarda ben yetkinliğe ulaşmaya çalışırım. Amaç budur Grek erdemleri. Bunu sağlayabilecek bir yapıyı oluşturmak derlidir Hegel. Marx da öyle söylemez mi? Dört saat çalışacaksın, sonra balık avlamaya gideceksin, sonra kitap okuyacaksın, sonra spor uğraşacaksın, sonra müzik uğraşacaksın, sonra resimle uğraşacaksın. Yani senin e, tahmüllerin ya da eğilimlerin ne yönde olabilecekse ona izin tanıyan bir yapının da ortaya çıkması gereklidir. Bunu Oluşturmaya yönelik bir rasyonel etik devlet düşüncesi vardır. Politik bir birlik, benim üzerimde baskı kuran değil, izin veren, imkan tanıyan bir devlet. Taşıyıcıyız. Taşıyıcı ise, aracı ise orada korporasyonlar olarak görüyor. Tabii bu tartışma bir konu, resmettiği şey bu. Son olarak, çok sıkmadım değil mi? Son olarak, Evrensel tarihyede dünya tarihi diye bir şey, bir devleti anlattıktan sonra. Bir kere hiçbir zaman kamp gibi dünya devleti düşüncesi yok. Gelecek kurgusu yok. Çünkü gelecek bilinmeyen bir alandır. Gelecek dizme yapılamaz. Şimdi ile geçmiş arasındaki ilişki tarihi gerçek konusu olabilir. Çünkü yaşanmış geçmiştir. Ondan ben bir form çıkartmaya çalışırım. Gelecek avuntuların Korkuların, umutların, hayallerin alanıdır. Onun bilimi yapılamaz, diyor. Tarihçiler, ünlü tarihçiler, Edward Held Karr, biliyoruz, tarih nedir kitabından. Ya da tarih filozofu Collingwood da benzer bir şey söyler. Tarihçinin konusu geçmiş, şimdi arasındaki ilişki. Ancak buradan bir kavramsal bir şey çıkartabilir. Buradan bir genelleme çıkartabilirim diyeceğim. İşte böyle bir genellemede Dünya Devleti Gelecek kurusu yoktur. Sizin için var bilmiyorum. Çünkü Kant, Birleşmiş Milletler düşüncesinin öncüsüdür. Ebedi barış kalesiyle birlikte. Peki Birleşmiş Milletler birleşmiş midir? Birleşmiş Milletlerin özneleri yok mudur? Amerika, İngiltere yok mu? Avrupa Birliği'nin öznesi yok mu? İngiltere, Fransa, Almanya. Almanya, Böyle baktığımızda Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği'nde, Birleşmiş Milletlerin tam da birleşmemiş olduğunu görüyoruz. Burada yani ekilim düşüncesi olumlu bana kalırsa. Yine de diyor ki gelecekte diyor, Napolyon'un bir sözünü kullanıyor. Yaşlı kıta canımı sıkıyor demiş Napolyon. Dingil, atıl, bizim Türkiye gibi. Tarihin devinimi Amerika'da ya da Rusya'da olabilir diyor gel. Bir yüzyıl sonra dediği şey doğru çıkıyor. Ha bu kehanet değil tabii. Bunun bilimi yapılamaz diyecek ama bir devinin bir hareketlilik görüyor. Oradan bir şeyler çıkabilir diyor. Gerçekten de çıkıyor. Şimdi son olarak tarihe baktığımızda nasıl bakmamız lazım? Empirik tarih olarak bakamayız. Tarihsel bilgi birikimsel bir bilgi değildir üst üste yığı, yığılarak tarihsel bildirilen şey oluşmaz. Bu bir empirik tarihtir. Yani Murat Bardakçıların vesairenin tarihi empirik tarihtir. Malumattır. Sultan bugün bunu yaptı, bugün harebe gitti, oradan bilmem ne yaptı. Malumattır sadece. Yan yana dizmedir. Yan yana dizme felsefe değildir. Felsefi tarih, tarihsel olaylarla birlikte onları yorumlayacak kategorilerin, kavramların yan yana işlemesiyle oluşan bir şeydir. Şimdi böyle bir portrede felsefi tarih olarak gördüğün şey şu. Dünya tarihi özgürlük bir ilişkiyle bir ilerleme olarak olursa, bu şekilde bakılırsa anlam kazanır. O zaman da bakıyorum diyor tarihe. Hiko şöyle söyler Ege için, Avrupa'nın dışında ve ona yakın coğrafyanın bayağı dışında ilk defa dünya tarihini tam anlamıyla eleman filozof, e geldir diyecek. Çin'e, Hindistan'a vesaire ulaşıyor. Her size. Böyle bir portrede Doğu dünyasında özgürlük ne dediğinde tek bir kişi özgürlük tutacak. Despot, sultan, kral, padişah, ne dersiniz? Diğer yani hepsi tebaa ve kul. E karşısında tanı, kar, ötekini tanımayan kişi sizce tam anlamıyla özgürlük olabilir mi? Ötekini tanıyan ötekini ötekinde kendini gören kişinin simetrik bir şekilde tanıma kabul görmenin olduğu düzlemde özgürlüğün olduğunu söyleyeceği için tek bir kişinin özgürlüğü keyfili özgürlük. Sultan özgürlüğü keyfili özgürlük. Oradan atlar Roma dünyasına pardon özür Grek dünyasına, Antik Yunan dünyasına. Orada der ki bazıları özgürlük. Çalışmayan emek sarf etmek zorunda kalmayan, fiziksel güçle kendini geçinmemek durumunda olmayan yurttaşlar, Platon gibi, Sokrates gibi, kadın yurttaş değil, yabancılar yurttaş değil, e, köle zaten hiç değil. O zaman bazılarının özgürlüğü diyecek. Ona. Sonrasında, bir aşama sonrasında Roma, Hristiyan dünyasında herkesin özgürlüğü Tanrı önünde ama soyut özgürlüğü dalga geçecekti fenomenolojisinde hatta diyecek ki tahta ve zincirde özgürlük ne demek istiyor? Roma dünyasında gladyatör filminden Marcus Aurelius'u bilirsiniz. Marcus Aurelius nedir? Roma imparatorudur. Roma Stova felsefesinden değil mi? Stova felsefesinin Roma ayağında İmparatordur. Soyut özgürlüğü savunur. Somut gerçeklikte özgürlükten bahsetmez. İmparatordur. Epiktetos ise köledir. O Aslında da Roma Soytöz gibi Ne kadar dış uyarıcılardan kendimi geri çekersen, ikisi içine geçerli. O kadar özlü olabilirim. Beni belirleyen şeylerden kendimi ne kadar yalıtıp da kendimi, kendime yasa koyabilirsem, o kadar özlü olabilirim diyor. Ama birinin somut gerçeklikteki vaziyeti imparator, diğerinin ise köle. Dalga geçene geldi. Tahta ve zincirde özgürlük diye. İşte özgürlüğün iki kavramından biri, negatif özgürlük böyle bir şey. Kendimi, beni saran, beni etkileyen her şeyden kendimi geri çekebilen. O gücü evet müthiş bir şeydir. Ama bir de pozitif özgürlük vardır. O da işte özgürlüğün, soyut özgürlük olmaktan çıkıp etek yemeye büründüğü, somutlaştığı, insanın başka dünyalar kurduğu ve o dünyanın içinde belirlendiği özgürlük. Örneğin, feodal dünyadan kapitalist dünyaya doğru geçerken insanlar, özgür irademizle şimdi feodalizmden kapitalizme geçiyoruz mu derler? Geçerler, hiç bilmedikleri bir dünyanın içine girerler. Ama girdikten yani oluşturduktan, meydana getirdikten sonra da artık bütün dünya başka bir dünya olur. Hukukuyla olur mu? Olur. Ekonomisiyle olur mu? Olur. Sanatıyla olur mu? Olur. Diniyle olur mu? Luther, olur. Felsefesiyle olur mu? Olur. Artık oluşturmuş oldukları bilmeden <gülüyor> bilmiyorlar ama yapıyorlar diyordum. Aksini. Hegelcesine. Bilerek, isteyerek, özgür iradelerle yaptıkları, sandıkları ama başka bir dünyanın içine gip elelenirler. Pascal, felsefecidir. Felsefotu değil mi? Aynı zamanda matematikçidir. Aynı zamanda hesap makinesini bulan kişidir. <gülüyor> Tabii bizim anlımızda hesap makinesi bir ilke. Ne için bulmuştur? Matematik için mi? <gülüyor> Babası tüccardır, ticaret için bulmuştur. <gülüyor> Babasına yar. Bakın dünya ilerliyor ve onun altında değerleniyoruz. İşte özgürlük bilinciyle ilerlemede soyut özgürlükten somut özgürlük görev yolu giderken son evrenin German dünyası. Cermen ya da dünyası olduğunu söyleyecek. Alman dünyası değildi. Kurt şey Germanik halkların olduğu Avrupa Merkezçi bana kalırsa Fichte'de de o var. Fichte de Alman milliyetçisi değil. O konuda bir şey yazmış. Germanik halklar yani kavimler göçü sırasında kendilerinin barbar dedikleri gotlar yoluyla Orta Avrupa'dan hareket edip yayılan İspanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, İskandinav ülkesine yayılan halklardan bahsediyor. Burada da işte Luther'i bir özgürlük olarak görüyor, Fransız devrimini bir özgürleşme olarak görüyor ve umudu var. Sovyet özgürlükten somut özgürlüğe doğru bitme anlamında. Ve son evre olarak tabii ki kendi dünyasını bitiriyor. Çünkü kendi çağını aşamaz hiçbir zaman <gülüyor> filozof. Şimdiliğin kavramlarıyla ya da tarihsel vurgusallık alanıyla konuşmak durumdadır. Her filozof kendi çağının evladıdır. Diyecek. Burada tabii dünya tarihsel bireyler var, halk timleri var. Bunları şey yapmayın şimdi. Çok da girmeyin isterseniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.